Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Değerli kardeşlerim, Tahavi akidesi üzerinden itikat esaslarımızı şöyle özet sayabileceğimiz bir çerçevede görmeyi planladığımız bir seminer programı bu. Akide inanç demektir. İtikat esasları demektir. İtikat akide. Bunlar aynı kökten geliyor. Ayın kaf ve dal harflerinden oluşan bir kelimenin türevleridir. akıt kelimesi akt etmek deriz ya bir akit yapmak, akit akdetmek sözleşme yapmak anlamına geliyor. Aslen bağlamak demektir. Bir şeyi bir şeye bağlamak sözleştiğinizde de siz kendi sözünüzü muhatabınızın sözüyle bağlayıp o işi artık kesinleştirmiş oluyorsunuz. Kalbin bağlandığı şeylere biz akide diyoruz. Kalben bağlandığımız, kendimizi kendisine adadığımız değerlere akide diyoruz. Allah'a inanmak, aynı zamanda kalben Allah'a bağlanmak demektir. Kendimizi ona adamak demektir. Bu bakımdan bizim inanç esaslarımız akide olmaları itibariyle sadece birer bilgi konusu değildir. Biz Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu, eşi benzeri ortağı bulunmadığını sadece biliyor değiliz. Bunu bilmenin ötesinde buna aynı zamanda akti kalp ediyoruz. Yani kalben biz kendimizi ona bağlıyoruz. Bir insanın bağlanabileceği, kendisini bağlayabileceği en değerli, en esaslı varlığı kalbidir. Elinizi, parmağınızı, ayağınızı, vücudunuzun herhangi bir uzvunu bir şeye bağladığınızda o kalbidir. Uzuvla sizin aranızdaki bağlantı neyse bağlandığınız şeyle aranızdaki bağlantı da o kadardır. Kalbimizden daha değerli bir parçamız uzvumuz olmadığına göre kalben bağlanmak demek aslında özümüzle bağlanmak demek. Yani biz artık Allah'a iman etmekle Allah'a bütün varlığımızla bağlanmış oluyoruz. Kimse bizi Allah'tan koparamaz demektir akidenin. Arkasında böyle bir incelik yatıyor. İtikad da bunun maslarıdır. Akdetmek anlamına gelir. İtikad esasları, akaid esasları, akide esasları diye çeşitli tabirlerle biz aynı şeye işaret ediyoruz. Bunlar amentü esasları şeklinde altı maddede özetlenen ama detaylara indiğimiz zaman gerek ayetler gerek sahih hadisler ve gerekse dünden bugüne üzerinde ittifak edilmiş olan inanç konusunda ...esaslarından ibarettir. Evet, inanç... ...esasları konusunda... ...Tahavi akidesinin özel bir yeri var. Bugünkü seminerimizde... ...inşallah buna... ...yer vereceğim. Ama ondan önce Tahavi kimdir? Birkaç kelam edelim bununla ilgili. İmam Tahavi... ...Ahmet bin Muhammed bin Selame... ...Ebu Câfer et Tahavi... ...uzun adıyla... ...Araplarda ad dendiği zaman... Mutlaka İbn Filan, işte İbn Muhammed, babasının adı Muhammed. Muhammed'in oğlu Ahmet. Onun babasının adı, bazen dede adı da zikrediliyor, Bin Selame. Dedesinin adı da Selame. Ve kendisi Ebu Cafer, bir de künyesi var. Cafer'in babası anlamında. Ahmet, Ebu Cafer ad tahavi. Tahavi de nispesidir. Yani mensup olmuş olduğu ya kabiledir, ya köy kasabadır, ya meslektir. Çeşitli şeylere Araplar nispet edilirler. İmam de doğmuş olduğu kasabaya nispet edilmiş. Taha Mısır'da Nil Nehri'nin batısında e, Saidi Mısır diye bilinen bölgede o bölgenin kuzeyinde bulunan Taha kasabasında dünyaya gelmiş. Hicri 239 yılında. Hazreti Peygamber Efendimizin vefatını müteakip demeyelim vefatından tam 229 sene sonra dünyaya gelmiş. Ve 321 yılında yine Mısır'da vefat etmiş. İmam Tahavi ilim ve fazilet ocağında yetişmiş. Babası Muhammed aynı zamanda alim bir şahsiyet. Dedesi Selame alim olduğu hakkında bilgiye sahip değiliz ama bulunmuş olduğu bölgede nüfus sahibi bir insan. Annesi Fakihe. İsmi hakkında bilgimiz yok. Ancak annesi de fakih ve alim bir kadın. Dayısı, İmam Müzeni, İmam Şafii'nin dar halkadan, talebelerinden, Şafii mezhebinin ikinci dereceden, kurucu imamlarından sayılıyor. Bizde İmam Muhammed neyse, Şafii'lerde de, İmam Müzeni odur. İmam Tahavi'nin aynı zamanda dayısıdır. Hatta, İmam Tahavi'nin, Önceleri Şafii iken daha sonradan Hanefi mezhebiyle intikalinde de adı geçen bir şahsiyettir İmam Müzenim. Annesi fakihtir, alimdir dedik. Annesi de İmam Şafii'nin ders halkalarına katılmış bir hanım. Allah rahmet eylesin. Kadınların her zaman için himmeti varmış. Demek sadece bugünlere has bir şey değil. O dönemde de zaman zaman alimlerin halkalarında biz hanım şahsiyemiz. ...ların da isimlerini görebiliyoruz. Bu da bir örnektir. İmam Tahavi'nin annesi İmam Şafii'nin ders halkasına katılır. Onun talebelerindenmiş. Dayısı İmam Müzen'i baş talebelerinden zaten. İmam Tahavi özellikle hadis, fıkıh, tefsir ve yine verilen bilgiye göre lügat ve tarih ilimlerinde ihtisası olan bir şahsiyet. Bütün bu alanlarla ilgili kitapları olduğu söyleniyor. Biz bir kısmını biliyoruz, zaman zaman mütala ediyoruz ve ilminin, irfanının, hikmetinin orada derinliğini görebiliyoruz. Özellikle hadis-fıkıh alanında, hadis-fıkıh ortak alan olarak Efendim zikrettiğimizde, İmam Tahavi'nin şerhum-a'nil asarı çok önemli bir yer işgal ediyor. Keza şerhum-işkilil asarı özellikle hadis alanında, Bu eserler böyle ansiklobedi çapında eserler. Müşkülül Asar, Şarhü Müşkülül Asar bilhassa. Bu eserlerin şu özelliği var. Zaman zaman biz de bu gibi sorunlarla karşılaşırız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bir gün bir hadis nakledilir. O hadiste bir hüküm vardır. Bir başka defasında siz yine Allah Resulü'nden yine sahih senetle Onunla çelişen çatışan bir başka hadis nakledildiğini görürsünüz yahut kitapta okursunuz ve bu bir kafa karışıklığına yol açabilir. Hangisi doğru acaba? Öyle mi böyle mi diye tereddüde kapılabilirsiniz. Buna muhteliful hadis müşkülül hadis deniyor literatürde. Yani hadislerin birbirleriyle çatışma problemi. Bu alanda yazılmış en yetkin eserdir şarhu müşkilil asar. İmam Tahavi tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Allah Resulü'nden nakledilen ve birbirleriyle ilk bakışta çatışan rivayetleri açıklayan, izah eden ve aradaki çelişkiyi, çatışmayı çözümleyen çalışmalara verilen genel bir addır. İhtilaf-ül hadis, müşkülül hadis alanı ve bu alanın dev eseridir sözünü ettiğim eser. Şer-u Ma'anil Asar da yine bu nitelikte bir eserdir. Ama özellikle ahkam hadisleriyle alakalıdır. Ve orada kendisi bir Hanefi fakihidir aynı zamanda. İnandığı, benimsediği, doğru bulduğu, haklı bulduğu bir çizgi olarak Hanefi mezhebini benimsemiştir. Orada Hanefi mezhebinin yahut küfe Irak ekolünün delil aldığı hadisler, rivayetler onları zikreder sırayla. Ondan sonra da Diğer mezheplerin, bu şafiler olabilir, malikiler olabilir veya cumhur olabilir, diğer mezheplerin tam aksi yöndeki görüşlerini destekleyen yine fıkıhla alakalı, ahkamla alakalı hadisleri orada serdeder ve en nihayetinde bu rivayetleri gerek senet itibariyle, gerek metin itibariyle, gerek bağlam ve özellikle siyer coğrafyası itibariyle bütün bunları tahlil eder, tevfik eder, tehlif eder yahut da efendim, ki ekseriyetle de yaptığı odur. Bu rivayetler üzerinden Hanefi mezhebinin görüşünün haklılığını bir şekilde ispat eder. Karşıt mezhebin görüşleri ve ileri sürmüş oldukları rivayetlerin teknik olarak eleştirisini yapar. Çok yetkin bir fıkıh, rivayet ve siret bilgisi gerektiren bir alandır. Lügat bilgisi gerektiren bir alandır. Ve İmam Tahavi bunu çok başarılı biçimde yapmaktadır. Keza İmam Tahavi'nin fakih olduğunu da biliyoruz. Hanefi mezhebinde Muhtasarut Tahavi diye meşhur olan bir ciltlik bir eseri vardır. Ve Hanefi mezhebinin aslında temel metinlerinden sayılması gereken bir metindir. Mercani'nin özellikle teyidiyle ve kurucu metinlerdendir. Hanefi mezhebinde Kudurine ise İmam Tahavi'nin muhtasarı odur ve ondan daha fazlasıdır. Kendisi müçtehittir, evet Hanefi mezhebine müntesiptir ama aynı zamanda müçtehittir. Üstelik müçtehit mutlaktır. Müçtehit fil mezheb yahut müçtehit fil mesele değil, müçtehit mutlaktır. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife kadar müçtehittir. İmam Şafii kadar müçtehittir. Ancak müçtehit olmak demek illa ihtilaf etmeyi, müçtehit olmak demek illa ayrı bir şube açmayı gerektirmiyor. Müştehit olmak demek, Ayetleri hadisleri gerek lafzıyla gerek manasıyla ve maksadıyla kendin inceleyip kendin oradaki özü yakalayabilmek ve buradan hükme sonuca çözüme kendin varabilmen demektir. Bir başkasını taklit etmeden o öyle diyorsa doğrudur ben bilmiyorum ben o konu hakkında bilgi sahibi değilim ama ona inanıyorum itimat ediyorum bizim yaptığımız gibi demeden bizatihi kendin kaynaklara inip sonuca kendin varman demektir. Varmış olduğun sonuç İmam-ı Azam'ın vardığı sonuçlarla örtüşüyorsa o takdirde sen Hanefi mezhebine intisap edebilirsin. Bu senin müçtehit olmana mani değildir. Biz bu tür fakihlere İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer ve buna benzer daha birçok fakih var. Biz bu tür fakihlere hem müntesip diyoruz hem de müçtehit diyoruz. Bunlara müntesip müçtehitler deniyor ama mutlak müçtehitlerdir. Yani mezhebin Sınırlarıyla kendilerini sınırlamış müştehitler değildir. Nitekim İmam Tahavi'nin teferrudatı vardır. Zaman zaman kendi içtihatları doğrultusunda kendine göre varmış olduğu bir takım sonuçlar, hükümler ve kanaatler vardır. İmam Tahavi'nin yine fıkıhla alakalı şurut kitapları var. Yani küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 adet şurut kitabı vardır. Şurut-u olsa gerek Allah rahmet eylesin Ruhi Özcan Hoca Bağdat'ta fıkıh doktorası yaparken sanıyorum. Rahmetli o kitap üzerine çalışmış. Kriti edisyon kritiğini yapmış. Ama diğerlerini bilmiyorum. Yani orta ve büyük şurutlar mahdut mudur bulunmuş mudur matbu olmadığını söyleyebilirim ama mahdutatı efendim var mıdır o konuda bilgim yok. Ee, şurutta bizde yani 3 aşağı 5 yukarı bir yaklaştırma ile noterlik hukuku belki diyebiliriz. Ama sadece o değil onun sınırlarını aşıyor. Muhasebecilik de var. Yani İslam hukukunun daha çok belge işçiliği ile alakalı, belge ve prosedürle alakalı olan kısmıyla ilgili çok geniş ve kaynak sayılan bir kitaptır. İmam Tahavi'nin bir de de kitabı var. Kendisi fakih olduğu için özellikle ahkam ayetleri üzerine bir tefsir çalışması yapmıştır. O da bütününe ulaşılabilmiş değil. Yine Diyanet tarafından yine Türk araştırmacılar tarafından tahkik edilmiş bir kısmı basılmıştır. Ahkamül Kur'an diye. Bu bir literatürdür. Özellikle fıkıh ve hükümle ilgili ayetleri konu edinen, onun üzerinden mezheplerin görüşlerini tahlil eden, kitaplara verilen bir isim. Keza 130 cüz olduğu söylenir. Cüz demek cilt demek değil ama yine de az bir şey değil. 130 cüzlük bir ihtilaf-ı uleması var. Kaynaklarda geçen bilgi bu. Ancak bugüne bu kitaptan sadece bize muhtasar'ı ulaşmış. İhtisar ihtilaf-ı ulema. Alimlerin ihtilafı. Bu da bir literatürdür. Tadari'nin de bu yönde yazmış olduğu bir eser vardır. İmam Şafii'nin de vardır. Nasıl bir literatür bu? Bu Karşılaştırmalı fıkıh diyebiliriz biz buna. Mukayeseli İslam hukuku falan şeklinde bugün tabir ediliyor. Yani sahabeden kendi dönemlerine kadar fıkıh meselelerde imamların görüş ayrılıklarını konu alan eserler demektir. i̇bn Ömer böyle dedi. i̇bn Abbas şöyle dedi. Said-i Bini böyle dedi. İbrahim-i şöyle dedi. Onun delili budur. Bunun delili budur. Şeklinde zaman zaman delillere de giren fıkhın bize adeta sahabe ve selef bazında anatomisini yapan eserler. Ancak dediğim gibi bu kitabın bize özeti ancak ulaşabilmiş. Cessas tarafından yapılmış bir özeti. O da sanıyorum 5 dil tarihinde matbuğdur. İmam Tahavi'nin tarihle alakalı kitapları var. Hanefi mezhebinin tabakatına dair Akbaru Ebi Hanife diye kitabı var. Keza Et-Tarihul Kebir diye tabakat tarih kitabı var. O dönemde Önemli bir tarih yazıcılığı tarzıdır. Kişiler üzerinden, biyografiler üzerinden tarihler yazılır. Belli Efendim özelliklerde ortak olan kişiler tabaka sayılıyor. Tabaka tabaka böyle bir kronoloji doğrultusunda kişilerin biyografileri verilmek suretiyle bir tarih. Yani bunlar aslında İslam ilim tarihi kitaplarıdır. İmam Bukhari'nin de tarih kitapları vardır. Bunlar siyasi tarih değil. İlim ve kültür tarihleridir. Bu itibarla. İmam Tahavi'nin de bu sadette eseri var. Ve İmam Tahavi'nin elinizde notları bulunan akidesi var. Kitabın adı Tahavi Akidesi değil aslında. el tut Tahaviye değil. İmam Tahavi böyle bir isim koymamış. İddialı bir isim. Tahavi Akidesi. Kendine bir akideyi nispet etmez. Ancak zamanla bu Risale, bu kitap İman tahavinin yazdığı eser manasında iman tahaviye nispet edilmiş. Tahavi akidesi, el-akiletü tahaviye diye ün salmış. Aslında eser esere isim olmaya daha layık olan şu cümle olsa gerek. Beyanu akideti ehlü sünne vel cema'a Belki devamı sözü uzatabilir. Ehl-i Sünnet ve cemaatın akidesinin beyanı. Yani Ehl-i Sünnet akidesinin deklarasyonudur bu metin. Küçük kısa bir risaledir, bir deklarasyondur. Ehl-i Sünnet akidesinin Hanefi mezhebi çizgisinde yorumundan ibarettir. Bu kitap da çok meşhurdur. Evet bu kitabın akidede 7 ile ilgili söz açmam gerekiyor. İmam Tahavi'nin hayatına dair bu kısa bilgiyi verdikten sonra. İmam Tahavi... Bu kitabında kendisi de, isterseniz o kısmı açın. 19. sayfa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala leallama hüccetü l-İslam Ebu Cağfar et-Tahavi bi-Mısra rahimahullah. Həzə zikr-ü beyan-i akidəti ehl-i sünneti Ebi halifet numan bin sabit el kufi ve Ebi Yusuf Yaqub bin İbrahim el-Ansari ve Ebi Abdillahi Muhammed ibn-i Hasen-i Şeybani Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in diye devam ediyor. Diyor ki, bu kitap, yahut bu kitapta size sunacağım bilgiler, bunlar, milletin fakihleri olan Ebu Hanife Numan bin Sabit, Ebu Yusuf Yaqub bin İbrahim, Ebu Abdillahi Muhammed bin Hasan'ın Bu üç imamın görüşleri doğrultusunda ehli sünnet ve cemaat akidesinin ilanıdır, beyanıdır. O zaman tahavi akidesinin inançtaki yeri biraz tebellül ediyor. Demek ki bütün Müslümanların bilumum mutlak biçimde itikat esaslarını, itikat düşüncesini ortaya koyan bir eser değil. Müslümanlar içerisinde önemli bir kitleyi oluşturan Hanefilerin itikat çizgisini konu edinen bir kitaptır. Önce bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ehli sünnet inanç esasları 2. Ehli sünnet içinde de Hanefi mezhebinin 3 kurucu imamı olan Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşleri doğrultusunda ehli sünnet akidesini vaz ediyor. Bunun farkında olarak Akide tut tahaviyye seminerlerinde bulunmamız gerekiyor. Zaman zaman mezhepler arası ihtilafa konu olmuş bazı meseleler olabilir. İman artar mı eksilir mi? İmanın artıp eksilmeyeceğini hanefiler savunurlar. İmam tahaviyye de bu kitabında bunu savunur. Ve buna benzer imanda istisna var mıdır? Yani ben müminim inşallah diyebilir miyiz? Yoksa kesin. Ben müminim mi demeliyiz? Bu bir tartışma konusudur. Ta sahabeye kadar ucu varmaktadır. Bunlar itikadi konularda içtihada kalmış meselelerdir. Yoruma açık meselelerdir. Buradan şuna da değinmemiz gerekiyor. Demek ki itikat esasları dediğimiz zaman itikat esasları istisnasız hepsi üzerinde ittifak edilmiş hakkında açık ayet, açık sahih hadis bulunan esaslar demek değil. İtikat esasları yahut itikat konuları dediğimiz zaman, bunların belki kısmı azamı bu nitelikte ama, bir kısmı da ayetler üzerinden, hadisler üzerinden yapılan yorumlara dayalı esaslardır. Bir Hanefi itikat kitabında siz, iman artmaz, eksilmez, iman ve İslam aynı şeydir, cümleleriyle karşılaştığınız zaman bu dindir, bu itikattır deyip de bir başka mezhepten bir kardeşinizi kalkıp bununla ilzam ve itham edemezsiniz. Bir kardeşiniz kalktı, ben müminim inşallah dediğinde nasıl sen bunu dersin? Hemen iman tazele bu iman esaslarına aykırıdır şeklinde bir tepki abartılı ve aşırı bir tepkidir. Doğru bir tepki değildir. Burada meselenin yoruma açık bir tarafı olduğunu unutmayalım. Böyle bir işin nezaketi var. Tahavi akidesi evet bu cümle bizim için aydınlatıcı dedik. Ayrıca tahavi akidesi ehl-i sünnet akidesini kendine konu almış bir metindir. Evet ehl-i sünnette belli bir çizgi üzerinden hareket ediyor ama kendine genel bir çerçeve olarak ehl-i sünneti seçmiştir. Bu itibarla Mutezile'nin yazmış olduğu, Haricilerin yazmış olduğu, Şia'nın, Rafizilerin yazmış olduğu ve diğer bidat mezheplerin yazmış olduğu yahut savunmuş olduğu itikat ölçüleriyle, esaslarıyla efendim ayrılmaktadır. Ve çok yoğun biçimde tahavi akidesinde onlara sık sık eleştiriler göreceğiz. Özellikle Mutezile'ye karşı çok sık Kur'an'ın yaratılıp yaratılmadığı meselesi, keza kaza kader meselesi buralarda yoğun biçimde mutezileye eleştiriler vardır. İmam Tahavi konuyla ilgili artık hangi deliller varsa o delilleri orada serdediyor. Ardından bu konuda aksi yönde düşünenler yanlış yapmıştır diyerek uyarıyor ve eleştiriyor. İmam Tahavi'nin yaşadığı dönem Hicri 3. yüzyıl ve 4. yüzyılın başları 339 dedik şey 239 321 iyi takip güzel o dönemde yazılmış Ehl-i Sünnet akidesini Beyansa dediğinde yazılmış başka eserler de var ve genel olarak bu eserlerin adı Es-Sünne ve hatta Ehl-i Sünnetin adı olarak da Es-Sünne kelimesi kullanılıyor. Bu kitapların başlığı da Es-Sünne. İmam Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah, onun Es-Sünnesi var. Yine İmam Ahmet bin Hanbel'in talebesi Ebu Bakir El-Kellel, onun Es-Sünnesi var. İmam abu Cafer El-Taberi, tahavih değil, Taberi müfessir, onun Salih-i Sünnesi var. Yine Şafii fukahasından Ebu Abdillah El-Mervezi'nin Es-Sünnesi var. Bu sonuncusu biraz farklı, muhteva olarak biraz daha sünnet müdafası sayabileceğimiz bir eser ama o dönemde yazılmış sünnet başlıklı kitaplar genelde bir literatür oluşturmuş ve hemen hemen aynı dönemde yazılmış bunlar. Bunlar ekseriyetle mutezileye veya daha geniş planda muattıla denilen ekole karşı yazılmış eleştiri kitaplarıdır. Bunlara karşı Sahabeden seleften tevarus edilen çizgiyi muhafaza sadedinde ortaya konulmuş eserlerdir. Muhtevaya baktığınız zaman ayet vardır, hadis vardır. Sahabe ve seleften nakledilen sözler vardır. Yorum yoktur. Yani bir bakıma biz kitab-ı sünne sadedinde ortaya koyulan eserleri aslında rivayetler üzerinden ehl sünnet akidesinin ispatı olarak görebiliriz. İmam Tahavi'nin bu kitaplardan bir farkı var. İmam Tahavi onlar kadar rivayete bağlı yani her meselede hemen bir rivayet zikredeyim. Rivayet üzerinden özellikle seleften gelen rivayetler üzerinden meseleyi izah edeyim, toparlayayım. Böyle bir çabası, böyle bir metodu yok İmam Tahavi'nin. İmam Tahavi meseleleri ediyor Madde madde biraz yasa gibi birer kanun gibi bunları zikrediyor ayetlere ve hadislere atıf yapıyor. Ama o kitaplarda hemen senet gelir. Akraca fulanun an fulanin fulan fulan diye senet. Ardından kale Ahmet. Ardından kale Süfyan. Ardından kale İbrahim. Kale Sa'id. Kale Abdullah. Kale İbn-i Mes'ud. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Rıdvanullahi te'ala aleyhim ecma'in. Bu şekilde hep filanca böyle dedi falan böyle dediği rivayetler üzerinden. Ve bu kitaplarda Özellikle Ahmet'im de oğlu Abdullah'a ait olan Es-Sünnet'e zaman zaman keşke kitabına koymasaydı diyeceğimiz bazı rivayetler de vardır. Yani zahiri itibariyle teşbih teçsim düşüncesini çağrıştıran, yoruma açık, izaha muhtaç yahut eleştiriye açık, sahih olmayan, daha sahih rivayetlerle çatışık bazı rivayetler de vardır. Kendileri bilersin. Akide ve kelam uzmanı olmadıkları için kendilerini mazur görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda ne var ne yok zaman zaman bütün rivayetleri alıp kitaba boca edebiliyorlar. Bu da çok sağlıklı bir tutum değil. Mutlaka bir akide ve fakih gözetiminde bu rivayetlerin süzgeçten geçirilmesi gerekiyor. Bu muhaddislerin kendi tabiridir. Fakihlere ne diyor muhaddisler? Bizler eczacıyız. Sizler Doktorlarsınız. Eczacı e, ilaç isimlerini bilir. İlaç isimlerini çok iyi bilir. Bir konuda kaç tane ilaç var bilir. Aa, bu ilaç kime? Ne dozajda? Nasıl kullanılacak? Kim bu ilacı hak ediyor? Bunu bilemez. Bunu hangi hasta, hangi raddeye geldiğinde bu ilacı kullanmalı. Yani işin teşhis ve tedavisi doktorun işidir. Dolayısıyla rivayetlerin sahihini, zayıfını, kimden geldiğini, kimin kimden rivayet ettiğini Kimin rivayetlerinin sahih, kimin rivayetlerinin zayıf olduğunu en iyi muhaddisler tespit ediyor. Ağırlıklı olarak senet incelemeleriyle ama söz konusu rivayetler alınmalı mı, alınmamalı mı? Söz konusu rivayetleri almalı mıyız, almamalı mıyız? Bu rivayetler geçerli midir, neskedilmiş olabilir mi? Bu rivayetlerin çatıştığı başka rivayetler var mıdır, yok mudur meselesi o birazdan metin üzerinde uzmanlaşmış, Kur'an'ı iyi bilen. Hadisleri bir bütün olarak iyi bilen, sahabe ve selefin bir bütün olarak çizgisini, zihniyetini, yolunu, istikametini iyi bilen, şeriatın ruhunu ve maksatlarını özümsemiş olan fukuhanın işidir. Ebu Caferat Tahavi de muhaddis olduğu kadar fakih bir şahsiyettir. Dolayısıyla o böyle rivayetlere buarak meseleyi arz etmek yerinde rivayette varsa bu budur. Rivayette varsa bu bizim itikad esasımızdır yanlışına düşmeden. Bu doğru değil. Bu yanlışa düşmeden fakihler tarafından bu rivayetler bir bütün olarak nasıl anlaşıldı? Kur'an'la nasıl bütünleştirildi? Genel olarak din ve İslam yorumu içerisinde nereye ne oranda zerk edildiyse bunu çok iyi takdir etmiş olan üç büyük fakihin, müçtehidin yorumları doğrultusunda akidesini madde madde ortaya koymuştur. Bu ayrımı da yapmamız gerekiyor. Ama yine de tahavi akidesi ehli hadis çevre tarafından da tutulmuş bir kitaptır. Evet her ne kadar Hanefi mezhebi istikametinde ehli sünnetin yorumunu ortaya koymuş olsa da Şafilerden mesela Tacuddin Sübki çok takdirkar ifadeler kullanır. Zaman zaman İbni Teymiye de kendisinden yararlanır. Ehli hadis dediğimiz ulema ekseriyetle İmam Tahavi'nin eserine karşı saygılıdır. Bu eseri bir örnek ve model eser olarak tavsiye ederler, takdir ederler. Ne var ki günümüz efendim Selefi akımı içinde yer alan bazı isimler biraz aşırıya kaçanlar mı desem bilmiyorum. Bu isimler zaman zaman İmam Tahavi'yi de eleştirirler. Şu ifadeyi kullanmasaydı şurada yanlış yaptı şeklinde efendim biraz meşrepten kaynaklanan eleştiriler yöneltirler. İşte Allah'ın haddi yoktur, nihayeti yoktur şeklindeki ifadesini eleştiriyorlar. Halbuki bu tenzihtir. Yani bir ispat söz konusu değil. Allah'a isim verme meselesi tevkifidir. Keyfek eder. Kişi Allah'a isim veremez. Allah şudur budur diyemez. Diyemezsiniz. Mutlaka hakkında bir nas olması lazım. Üstelik fiil haliyle değil de isim haliyle sıfat haliyle gelmiş olması da gerekiyor. Ama Allah şu değildir, bu değildir şeklindeki anlatım biraz daha serbesttir. İlla bunun hakkında açıktan nasıl olması ya da seleften bir söz nakledilmiş olması gerekmez. Bu kardeşlerimiz bu konuda çok fazla hassaslar. Biraz abartıyorlar işi. İmam Tahavi'nin Allah'ın haddi yoktur, nihayeti yoktur şeklindeki ifadesini bile eleştiri konusu kılabiliyorlar. Evet. E, bu tabii ki istisnai bir durum. Ehli hadis genel olarak bu esere sahip çıkmıştır. Günümüzde de Selefi çevreden de bu kitap üzerine yapılmış çok çalışma vardır. Albani'nin şerhi vardır, takrici vardır. Daha o çevreden birçok hoca, araştırmacı bu kitap üzerine çalışma yapmış. Ama ders vermişler, ders takrileri kitaplaştırılmış. Ama özel çalışmışlar. Kimisi dediğim gibi tenkitler de yazmış. Kimisi ihtilaflarını, kavramlarını çıkartmış. Tahavi yani hemen hemen İslam coğrafyasının genelinde saygı gören, itibar gören bir metindir. Tahavi akidesi günümüzde tabi Türkçe'ye kazandırılmış bir eser. Bizim aranızda tabi Hanefileri kastederek söylüyorum. Hanefiler açısından da mezhep içerisinde de hüccet bir kitaptır, kaynak bir kitaptır. Malum İmam-ı Azam'a nispet edilen 5 kitap vardır. Türkçe'ye de çevrilmiştir. Hatta beyaz yazmış olduğu Şerh'le birlikte de çevrilmiştir. Ancak bu eserlerin özellikle El-Fıkhul Ekber'in İmam-ı Azam'a aidiyeti hususu tartışmalıdır. Tahavi akidesi bu bakımdan söz konusu eserlere göre İmam-ı Azam'ın ve üç imamın görüşlerini bize taşıma konusunda daha güvenilirdir. Daha tercih heşayandır. Bunu bir not olarak buraya eklemiş olalım. O eserler İmam-ı Azam'a ait midir değil midir? Bu konuda burada nihai bir şey söylemek istemiyorum ama tartışmalıdır. Olmadığını, ait olmadığını söyleyenler vardır. Ya da zaman içerisinde teşekkül ettiğini ya da içinde bazı ifadelerin, bazı konuların İmam-ı Azam'ın sözleri zannedildiğini, oysa ona ait olmadığını iddia edenler de vardır. Ee, bu şu demek değildir. İmam-ı Azam'ın kitabına sokuşturmalar yapılmış. Bilinçli olarak bir mezhep müntesi bir kitlenin efendim inancıyla oynanmış. Geleceğiyle oynanmış falan diye böyle çok böyle karamsar bir tablo kimsenin zihninde oluşmasın. Bunlar o günkü yazım teknikleriyle alakalı. Kitap kitabın kenarına not alma ve daha sonradan bunların istinsahıyla alakalı çok doğal, tabii problemlerdir. Yani kişi oraya kendisinden bir not olarak bir şey ekler. Daha sonra bunu istinsah eden, kopya eden birisi onu ayırt edemez. Metin zannedebilir. Onu kalkar metnin içinde satır arasında değil de satırın içinde bizatihi yazabilir, zikredebilir. Dolayısıyla böyle problemlerden naşi zaman zaman kitaplara müellife ait olmayan bazı ifadeler girebilmiştir. Bunu çözmenin en iyi yolu işte günümüzde de yapıldığı gibi edisyon kritiktir. Yani bir kitaba ait bütün el yazma nüshalar, müellif nüshası yoksa bunlara ulaşılır. Müellife okunmuş, mukabele görmüş nüshalar özellikle daha muteberdir, ön plana alınır. Ve bu nüshalar birlikte incelenmek suretiyle aradaki farklılıklar iyice takip edilir ve müellife ait olan metin, söz bulunabildiği kadar, tespit edilebildiği kadar tespit edilir. Ve böylece okuyucu da daha güvenilir biçimde müellifle temas kurmuş olur. Tahavi akidesi evet daha sonra bizde Hanefilerde bir de Maturidi akidesi diye bir şey var. Maturidi akidesi değil. İmam Tahavi'nin İmam Maturidi ile bir alakası yok. İmam Tahavi Mısır'da yaşamış. Evet İmam Maturidi'nin akranıdır. Aynı dönemde yaşamışlar. Ama birisi Semerkant'ta yaşamış. Türk diyarında Mavaraun nehirde yaşamış. Diğeri ise Mısır'da yaşamış. Birbirlerini ne görmüşler, ne duymuşlar, ne de birbirlerinin fikirlerinden ve eserlerinden haberleri var. Tahavi akidesi, akide diyebileceğimiz, akide kelam arası bir noktada bulunuyor. İmam, İmam Maturidi ise onun vaz olduğu sistem daha çok kelam sistemidir. Akide ve kelam arasında bir nüans farkı vardır. Akide Kur'an sünnet ve seleften umumen nakledilen inanç esaslarının en fazla ayet ve hadislere atıflar yapılarak madde madde konu edilildiği kitaplardır. Bu literatüre yahut bu alana, buranşa biz akide diyoruz, akaid diyoruz, itikat diyoruz. İmam Tahavi'nin akidesi bu alana ait örnek sayılacak bir kitaptır. Kelam dediğimiz ise, Kelam, söz konusu inanç esaslarının dönemin felsefi ve bilimsel dilini teorilerinde kullanmak suretiyle yeniden ifadeye dökmek, özellikle felsefi efendim bir dille, nazari bir örgü ile İslam itikat esaslarını müdafaa etmektir. Hem üslup ve dil itibariyle, Akide'den bu şekilde ayrılır, hem de muhteva itibariyle akide'den ayrılır. Muhteva itibariyle de muhatap aldığı, tartışmış olduğu kitle içinde özellikle filozoflar da vardır. Şeyde ise akide eserlerinde filozoflar yok. İmam Tahavi'nin eleştirmiş olduğu çevreler arasında filozoflar yok. mutezile vardır ağırlıklı olarak. Kelam eserlerinde bir de filozoflar vardır. Özellikle müteahhir kelamında bir de filozoflar vardır. Muhteva olarak felsefi bahisler de vardır. İşte İmam, İmam Matüridi'nin kitabında da karşılaştığımız ve Matüridi kelam literatüründe de karşılaştığımız eşyanın hakikati sabittir, eşyanın hakikatını bilmek mümkündür, bilgi nazaridir ya da zaruridir, bilginin yolları, araçları üçtür havas selime, haberi sadık, akıl gibi böyle epistemoloji çok efendim iptidai manada epistemoloji sayabileceğimiz bahisler vardır. Keza çok temel fizik meseleleri vardır. Keza çok temel metafizik konuları vardır. Daha yani Allah vardır birdir meselesine Allah'ın varlığına ve sıfatlarına geçmeden önce adeta bir zemin döşemesi kabilinden önce bir ontoloji ardından epistemoloji alınır. Ardından bir metafizik temellendirme söz konusudur bu eserlerde ve ifade ettiğim gibi felsefi bir dil ve üslup mevzubahistir. Bu itibarla kelam akide arasında çok önemli bir fark vardır. Ama bu demek değildir ki kelam eserleri akide eserlerinden uzaklaşmış görüş savundukları değerler itibariyle o istikametten sapmış demek değildir. Savundukları şeyler Ekseriyetle aynı şeylerdir. Sadece dil, üslup farklıdır. Ekstra bir de felsefi konular vardır. Kabaca burada bu meseleyi bu kadar özetlesek kafidir. İmam Tahavi burada nereye tekabül ediyor? Akide sahasına tekabül ediyor. İmam Maturidi ise kelam sahasına tekabül ediyor. Yani Hanefilerin kelamlaştırdığı akidenin, Baş temsilcisidir İmam Maturidi. İmam Tahavi ise henüz kelamlaştırma dönemi öncesi yahut bir meslek olarak bir muhaddis olması hasebiyle Hanefi itikadi çizgisini kelamlaştırmadan yalın akide esasları şeklinde vaz eden bir isimdir. Ve her zaman bizim için bir nedir? Liman gibidir, deniz feneri gibidir. Biz devamlı bu esere bakarak istikametimizi, yönümüzü Anlamaya, belirlemeye çalışırız. Çünkü kelam tarihseldir. Kelamın muhtevasında değişiklik olabilir. Dil, üslup, form değişebilir. Keza diyalektik sistemi değişebilir. Deliller tepeden tırnağa yenilenebilir. Bizde biliyorsunuz inikâsi edille diye bir şey yoktur. Yani delilin mutlağını, meddülün batıl olmasını gerektirmez. Diyelim ki herhangi bir İslam akidesini savunmak adına bir delil getirdik. Bir fizik delili. O delil çürütüldü. Diyelim ki Newton'un izafiyet teorisiyle o delilin bir anlamı kalmadı. Galile geldi efendim bu delili aldı. içeriğini üzerine oturmuş olduğu fizik zeminini tepeden tırnağa paradigmayı söktü, attı ve değişti. Yahut yeni çağda kuantum fiziği geldi. Bugüne kadar Efendim argüman olarak kullanmış olduğumuz o fizik teorileri Allah'ın varlığını ispat içinde olabilir. Bütün bunları geldi dipten kazıdı attı. Bunların iptali akidemizin iptali anlamına gelmez. Delilin batıl olması o delil üzerine bina edilen gerçeklerin de batıl olduğu anlamına gelmiyor. Bu bakımdan kelamın istilal ağı baştan aşağı yenilenebilir. Bugün işte yeni kelam çağrıları vardır. Bu çağrılar kısmı azamı itibariyle haklı çağrılardır. Bu çağrıya olumlu cevap vermek mümkündür. Ama akide asla değişmez. Yani bundan bin sene evvel yazılmış, 1100 bin, bin sene evvel yazılmış bir akide kitabı olarak, Tahavi Akidesi, o gün ne söylüyor idiyse, bugün de aynı şeyi söylüyor. Bugün kalkıp da şuralarda tenzilata gidelim, şunu şunu değiştirelim artık, bu olmuyor. Bunun savunulacak bir tarafı kalmadı. Artık Galilei, Kepler geldi, Kepler'in hepsini havaya attı, değiştirdi. Artık bunları biz bugün ifade edemez hale geldik diyeceğimiz bir şey yok. Neden? Çünkü... İmam Tahavi buradaki itikad esaslarını dönemin felsefi, fiziki ilimlerine, teorilerine yaslanarak yazmadı. Yani yerden yukarı doğru, arızdan semaya doğru inşa edilmiş bir akide değil. Semadan arıza doğru efendim tenzil edilmiş, beyan edilmiş bir akidedir. Ayetlere ve hadislere istinaden ortaya koyulmuştur. Yoruma açık taraflar var mıdır? Vardır. Onlar zaten mezhepler arasında da ihtilaf konusu Olmuştur. Az evvelde birkaç örnek vermiştik. Tahavi akidesinin yeriyle ilgili de böyle birkaç madde bu şekilde hülasa etmiş olduk. Biz burada tahavi akidesini baştan sona okuyacak değiliz. Burada bizim yapmayı planladığımız başladığımız seminerler bu seminerlerin tarzına ve muhtevasına amacına dair de birkaç söz edeyim. Bu seminerler tahavi akidesini klasik medrese eğitiminde olduğu gibi açıp Az evvel öyle baştan gits yaptım, korkmayın. Eee açıp da kelime kelime vakad alimallahu Allah bildi ki fi malem yezel ezelde diye kelime kelime kırık mana verip de metni anlayalım. Sonra metin üzerinden, muhtevayı, muhteva üzerinden de ezanım akide ufkuna açılalım diye bir amacımız yok. Böyle bir formasyon zaten genellikle izleyicilerde de yok. Biz burada Tahavih akidesini esas metin kabul edeceğiz ama metin okumayacağız. Elimizin altında bir metin bulunsun diye bunu edinmiş oluyoruz. Buradaki konu sıralaması, burada ağırlıklı olarak muhtevayı oluşturan problemler ve meseleleri biz kalkıp burada konuşacağız, müzakere edeceğiz. Tahavih akidesi sadece bizim için, O konuları bir arada tutan ve gerektiğinde açıp müteala edebileceğimiz bir kaynak vazifesi görmüş olacak. Baştan aşağı tahavi akidesini okumayacağız. Zaman zaman ben atıf yapacağım. Şurada şöyle diyor diyeceğim ve sizler de bu bir aylık aradaki zaman zarfında bakacaksınız, hazırlanacaksınız, edeceksiniz. Zaten e, konuşacağımız konu başlıkları da e, programın tanıtım broşüründe verilmiş olacaktır. Oradan da hangi konuları işleyeceğimizi görebilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Bunun bizim açımızdan bir faydası var. Tahavi akidesi yazıldığı dönem özellikle bir bütün olarak muattılaya yani cehmiye, kaderiye bir bütün olarak muattılaya ağır eleştiriler ihtiva eden bir eserdir. Kur'an-ı Kerim'in mahluk olmadığı, keza insanın kendi fiillerini yaratmadığı, İnsan iradesinin Allah'ın iradesiyle paralel, Allah'ın iradesine bağlı olduğu, Allah'ın iradesi devre dışı bu kainata özellikle insan eylemlerine Allah'ın iradesi taalluk etmez. İnsan mutlak bir özgürlüğe sahiptir anlayışına karşı sıkı eleştiriler vardır. Ve İmam Tahavi birkaç defa tekrar tekrar döner döner o konuya gelir. Bu bakımdan biz burada kelime kelime metni okuyacak olsak, tamamen kendimizi metne bırakarak konuları görmeye çalışacak olursak bu tekrarlar da bizi biraz sıkabilir. Biz sadece ne yapacağız? Kur'an mahluk mudur değil midir? Buna tarihte yaşanmış bir tartışma olarak burada bir dersin küçük bir bölümünde değineceğiz ve geçeceğiz. Çünkü Kur'an mahluk mudur değil midir tartışması bugün için artık aktüel tarafı kalmamış bir tartışmadır. Bu gibi tartışmaları hala sürdürmenin bir manası yoktur. Hatta sıfatlarla ilgili tartışmalar da aslında bugün bitmiş olması gereken tartışmalardır. İmam Tahavi'de olan tartışmalardır. İmam Tahavi'den önce İmam Malik döneminde olan tartışmalardır. i̇mam Azam döneminde olan tartışmalardır. Yani neredeyse ucu sahabeye varacak kadar çok kadim bir tartışmadır. O günden bugüne yüzyıllarca konuşulmuştur, tartışılmıştır, kitaplar yazılmıştır. Taraflar birbirlerine eleştiriler yazmıştır. O eleştiriler üzerine tekrar eleştiriler yazılmıştır. Nedense bu mesele hala bitmemiştir. sağ olsunlar bu meseleyi bitirmeyen kardeşlerimiz selefi kardeşlerimizdir. Allah'ın elini hala bu çağda konuşmanın hiçbir manası yok. Ama bizim selefi kardeşlerimiz adeta Müslümanlığın sınamasını bunun üzerinden yapıyorlar. Söyle bakalım Allah nerede diye soruyorlar. Böyle çok provokatif bir dille tarihte konuşulmuş bitmiş normalde Sıradan bir Müslümanın hiç gündeminde olmayan, olmadığında da ahirette hiç kendisine sorulmayacak olan meseleleri yeniden yeniden tahrik edip ortaya koymak suretiyle hem Müslümanların enerjilerini zayi ediyorlar, hem de Müslümanlar arası o sevgi bağını, kardeşlik, kaynaşma ve dayanışma ruhunu bu şekilde tahrip ediyorlar, yıpratıyorlar. Bu çok yanlış bir şey ve bundan sonuç almak mümkün değil. Bakın sahabenin bu konuda herhangi bir bilgisi yok. Sahabeden bize Cenab-ı Allah'ın sıfatları zatına zait midir? Zatının aynı mıdır, gayrı mıdır? İsim müsemmanın aynı mıdır, değil midir? Hatta hatta Kur'an mahluk mudur, değil midir gibi meselelerle ilgili sahabeden bize sahih diyebileceğimiz bir nakil yok. Biz sahabe açıkça bu konuda ne diyor bunu bilmiyoruz. Genel olarak ayet ve hadisten çıkardığımız ilkeler üzerinden biz sahabenin de bu duruşta, bu istikamette olduğunu söylüyoruz. Ama sahabe böyle bir şeyi konuşmuş, gündem etmiş, tartışmış değil. Peki sahabenin imanında şüphesi olanlar mı arkadaşlar? Sahabe bu meseleleri konuşmadı. Sahabenin bu konuda biz nasıl bir tavır aldığını bilmiyoruz. Acaba sıfatlar zatın aynı mıdır, gayrı mıdır? Ha? Acaba istiva nasıldır? İstiva istila mıdır yoksa gerçek istiva mıdır? vesaire Bu meselelerle ilgili sahabenin ne dediğini bilmiyoruz. Sahabe de bu meseleleri bilmiyordu. Peki sahabenin imanında bir problem var mı? Yok. İmam Gazzari çok çok isabetle, çok çok hikmetlice İlcam-ül-Avam İl-İl-Kelam isimli eserinde o kelama dair bunu söylüyor. Sahabe ve selefin bilmediği ve bilmediği için de dinden hiçbir şey kaybetmemiş olduğu bir kısım teorik, kelami, akidevi konuları insanlara Bu aküdi esaslardır kardeşim bunları bilmeniz gerekiyor deyip de insanlara bunları anlatmanın durduk yere kafalarda soru işaretleri oluşturmanın bir manası yok. Bugün kalkıp da mahallesinde hatta camisinde cemaate ben size İslam'ın inanç esaslarını anlatacağım diyen bir insanın yapması gereken amentü esaslarını anlatmaktır. Kalkıp da nesefi akaidini alıp yahut hatta da hatta tahavi akaidini alıp o da olmazsın. Havi akaidini alıp da baştan aşağı okuması doğru değil. Bunu altyapısı olan, kafası çalışan, geleceğe dönük ümit vaat eden bu konuları anlayabilir, edebilir, ha hakkından gelebilir, üstesinden gelebilir diyecek insanlara belki onlara okumak, onları anlatmak doğru olabilir. Ama bu insanlara kalkıp da siz Allah'ın sıfatları meselesini, o teorik konuyu, şablonu onlara arz ettiğiniz zaman şaşırıp kalacaklar. Bir şeyler öğrenecekler ama öğrendikleri muhtezire şöyle diyormuş. Hariciler böyle diyormuş diye öğrendikleri bazı şeyler onların zihirlerini de kurcalayacaktır. Saf, arı, duru kıvamındaki imanları efendim gereksiz yere bazı bilgilerin efendim sabotajına maalesef uğrayabilir. İmam Şafii İmam Gazzali ona dikkat çekiyor. Avamı ilmi haramdan uzak tutun diyor. İman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir, Resulüdür. O bize Allah'tan ne getirdiyse icmalen biz hepsine iman ediyoruz. Şunu getirdi mi, bunu getirdi mi bu meseleleri kurcalamıyoruz. Ancak bir mesele kurcalanır. Artık tartışılır ve insanların kafasında soru işaretleri oluşursa artık ondan sonra insanlar o meseleyi Doğrusu neymiş? Öğrenmek zorundadır. Doğrusu neymiş? Yani buradan çıkıp nereye gideceksiniz? Diyelim ki eve gidip yemek yiyeceksiniz. Eve gidip yemek yemeden kafanıza soru işareti olan takılan bir itikat meselesini gidip hemen ehline sorup öğrenmek zorundasınız. Çünkü bir defa kafaya ne oldu? Şüphe düştü. Artık onu öğrenmene Hiç o konu hakkında bilginiz olmamış olsaydı icmali iman yeterliydi. Hiç sorun olmazdı. Meselenin böyle bir Hassas boyutu da var. Bunu da unutmayalım diyorum. Ve böylece burada noktalıyorum. Sorusu olan varsa, şimdi evet soru yine onunla alakalı. Bunları işte haberi sıfatlar diye daha sonradan alimler, kelamcılar isimlendiriyorlar. Kur'an'da ve hadislerde yer alan Allah'ın eli ya da arşa istivası gibi ifadeleri nasıl anlamalıyız şeklinde bir soru. Dediğim gibi artık bu konular gündeme getirildi. Bunun üzerinden çok hararetli tartışmalar oldu. Hatta kamplaşmalar oldu. Taraflar birbirlerini tekfir etti. Zaman zaman tebdiy etti. Dolayısıyla artık birer kangrenli konu haline geldiği için mecbur bu konulardan da söz etmeden olmuyor. Bir tavır, bir duruş belirlememiz gerekiyor. Evet bu konularla alakalı. İmam Malik rahmetullahi aleyhin Sözü bizim için bir ölçüdür. Kendisine sorulduğunda Allah Rahman Arş'a istiva etti, istiva nedir diye sorulduğunda hatta biraz tepki de veriyor. Kendisi istivanın malum olduğunu ya da meçhul olmadığını, değişik rivayetler var. Ancak e, bunu sormanın bidat olduğunu söylüyor. Evet Rahman Arş'a istiva etmiştir. Ama bu istiva nasıl bir şeydir? Bunu kurcalamanın, keyfiyeti özellikle eşelemenin teşbih ve teçsim sapkınlığına kayacağını düşünerek olsa gerek. Bunu bidat olarak yorumluyor ve o kişiyi de uyarıyor. Biz böyle kabul ediyoruz. Rahman arşa istiva etti. Ötesi yok. Kelamcılar, müteahhir kelamcılar daha sonra bu işte biraz teşbih, teçsim akımına karşı biraz da bir tür müdafaa gibi bu gibi sıfatları tevil etmişlerdir. Özellikle fahrul razi bunlar hep tevil eder. İstiva sizin bildiğiniz istiva değildir şeklinde. Yok istiladır, yok başka bir şeydir diye. Olabilir. Bu bir yorumdur. Ama en eslem, selametli ve en ihtiyatlı yol, bunları kurcalamamak, Rahman Arş'a istiva etmiştir. Bilemeyiz. Ötesini bilemeyiz. Demek, selef yoludur. Selefilik değil, bakın. Selefilik başka bir şey, selef başka bir şey. İmam Malik gibi selef alimlerinin tavrı, bunları aynen imrar etmek, ibka etmek, tefsir değil. Nazil olduğu gibi, Ar-Rahmanu arş arşisteva Bu şekilde nazil olduğu gibi imrar ediyoruz, istiva diyoruz. Hatta kalkıp bunu Türkçeleştirmiyoruz da. İstiva kelimesinin bakarsın sen sözlüğe, sözlükte oturmak der. Hocam bunu Türkçeye çevirelim. Allah haşa oturdu haşa, öyle demiyoruz. Çünkü öyle dediğimiz zaman o da bir tür bir dilden bir dile tercüme etmek de bir yorumdur. Hatta efendim tercüme bir tür tahriftir dendiği gibi. E, tercüme de etmemeye çalışıyoruz. Bu imrar hassasiyetini e sormamış yani Allah bu ayette ne kastet ediyor? Yok yok. Şimdi bu problem mesele şu biz bunu anlamamız gerekiyor. Bunlar Arap dili o günkü Arap dilinin taarrufunda zaten anlaşılan şeyler. Hiçbir sıkıntı yok. Araplar bu tür tabirler kullanıldığında zihninde hemen böyle tahtına oturmuş birisi falan zaten canlanmıyor. Allah'ın öyle olmayacağını biliyorlar zaten. Ama bu bir azamet. Bu bir ihtişam. Bu bir güç. Bu bir güç. Üstünlük ifadesi olarak böyle bir kullanım Araplar bildiği için sorun çıkarmıyorlar o dönem. Sonradan bu kelami felsefi tartışmalarla mutezile bunları kalkıp da tatil ettikten sonra bu lafızlara sahip çıkmak adına bu sıfatlara sahip çıkmak adına selef alimleri işte az evvel ifade ettiğim gibi sünne türü kitaplar. Yazma durumunda kalıyorlar. İmam Tahavi'nin Hanefi mezhebine mensup dediniz. İmam Tahavi hükümlerin ispatına deliller getirir dediniz. Örnek verebilir misiniz? Ha, İmam Tahavi'nin Hanefi mezhebine intikaliyle alakalı da birkaç söz söyleyeyim. Ee, dayısı İmam Müzeyni'nin bakıyor ki kendisine zor meseleler geldiğinde hep Hanefi mezhebinin kitaplarına bakıyor. İmam Muhammed'in kitaplarına. E, normaldir İmam Muhammed hocasının hocasıdır. İmam Şafir'in hocası olduğu için. Dolayısıyla İmam Müzeyni'nin de hocasıdır. E, bakıyor ki hep oraya bakıyorlar. Dolayısıyla O da ilgi duyuyor ve o da İmam-ı Azam ve Anefi mezhebinin kitaplarını müteala etmeye başladıkça kendisini o mezhebe yakın hissetmeye başlıyor. Bu mezhep işi biraz da meşret işidir. Az çok ruh yapısıyla, dokusuyla alakalıdır. Biraz muhakeme tarzıyla, bakış açısıyla alakalıdır. Yani sadece bilgiyle alakalı değildir. Sadece rivayetler ona ulaştı, buna ulaşmadı meselesi değil. Aynı rivayetler ona da ulaşmış olsa o kendi muhakemesiyle, perspektifiyle ne yapacaktır? yine aynı görüşü belki savunabilecektir. İmam Tahavi de kendisini bu mezhebe yakın hissettiği için Hanefi mezhebine intisab ediyor ama dediğim gibi mutlak bir müşteittir. Hanefi mezhebine mensup dediniz. İmam Tahavi hükümlerin ispatına deliller getirir dediniz. Örnek verebilir misiniz? Hükümlerin ispatı dediğim fıkhi hükümlerse eğer. Onu mu kastediyor arkadaşlarımız? Ha bu Şerhu'l-Asar mesela açarsınız orada Kulleteyn hadisi vardır. Bir su, iki kulle miktarı olduğunda necaset artık zarar vermez ona şeklinde. Diğer mezheplerin esas aldığı bir hadistir. Kulleten hadisi diye meşhurdur. Bu hadisle ilgili uzunca mülahasaları vardır. Hanefilere göre su, çok su kategorisine girmedikçe o su necaset bulaştığında pis olur. Ondan abdest alınmaz. Diğer mezheplerde ise iki kulle olduktan sonra onun bugün bir ölçüsü var. Bir tartı hesabıyla karşılığı var ama az bir şeydir. Yani bir deposu gibi bir şeydir. O su artık necis değildir. Ondan abdest alınabilir diyor. Ve kulleteyn hadisi diye meşhur olan bu hadisi onlar delil olarak kullanıyor. İmam tabi konuyla ilgili bütün rivayetleri, ayetleri, hadisleri, içtihadi gerekçeleri, izahları, temellendirmeleri o bölümde uzun uzun inceler. Hanefilerin dayandığı delilleri de Bütün tepeden tırnağı ortaya koyar. Karşı tarafın delillerini alır, yorumlar eder. Dediğim gibi siyer coğrafyasına işte Kulleteyn e, şeye Mekke'de, Kabe'de o Kulleteyn, o bahsedilen çukur yahut kuyu bugün üzerinde ev yapılmış. Orada bellidir yani yeri. E, onun üzerinden, siyer coğrafya bilgisinden hareketle bir tarihçi olarak o kuyuya dair çok ciddi tespitler, mülahazalar ortaya koyar. Ve meseleyi Efendim Hanefilerin kendisinin de inandığı, intisap ettiği görüşün haklılığı sonucuyla sonuçlandıracak şekilde orada efendim toparlar, deliller veriyor yani orada. Çahrumali'l-Hasar, İmam Tahavi'nin baştan aşağı Hanefi mezhebinin delilleri sadedinde yazmış olduğu bir kitaptır. Ama farkı ne? Diğerlerinin delilleriyle mukayese yapıyor. Ve selam. İman gibi önemli bir meselenin sadece ayetlerle değil de bazen alimlerin tespitleriyle belirlenmesinin hikmeti nedir? Burada ihtilafa düşmek itikada zarar verir mi? Mesela kadere iman, imanın şartlarından sayıldığı ayetlerde izgiledilmiyor. Şimdi e, ayetler mutlaka her inanç esasının mutlaka bir ayet temeli vardır. Ama ayetler açık açık. Şimdi faize haram kılan ayet açık. O gün faiz diye bir problem var gündemde. İnsanları sömürüyorlar, tefeciler var. Mekke'de, Kureyş'te bunlar. Bir tahakküm kurmuşlar. Bu bir problem. E Medine'de son sene riba Bu problemi de izale etmek üzere bu ayet-i kerime faizi Allah haram kıldı diye açık ifade var. Bizim konuştuğumuz günümüzde tartışma konusu olan tartışa tartışa önümüze çıkan yeni yeni problemler ve meseleler her birisi ayet-i kerimede faiz açıklığında geçmez. Geçmesini de beklemek doğru değildir. Dolayısıyla biz burada ne yaparız? Ayetin lafzı değil, delaletine bakarız. Hatta bazen bir ayet değil, birkaç ayetin ortak delaletine bakarız. Yani bu ayet, şu ayet, bir de şunu düşün, bir de şunu düşün. Bütün bunları yan yana düşündüğün zaman bu ayetten çıkan sonuç, şunu haklı kılıyor. Böyle bir sonucu gerektiriyor. Böyle inandığımız takdirde, Bu ayetlerin genel olarak ortaya koyduğu çerçeveyle çatışırız. O çerçevenin dışında kalırız gibi ayetle temellendirmeler olabilir. Bu da bir yorumdur. Bu da bir içtihattır, istimbattır. Ama bu bir zorunluluktur. Her meselemiz, bugün de tartıştığımız birçok konu var. Bunları birebir açık lafızla Kur'an'da bulmamız mümkün değil. Haliyle işin içtihada kalan tarafı mecbur var. Ama içtihatla, Sabit olan meselelerde açık ayetle sabit olan meselelerdeki gibi kesin net bir tavır da izlemiyoruz değil mi? O gibi konularda diyoruz ki yerine göre en azından tekfir etmiyoruz. Diyoruz ki bu mesele doğru olan budur şöyle düşünenler yanlış yapmıştır ama kafir değildir dinden çıkmış olmazlar diye biraz daha diğer meselelere göre toleranslı oluyoruz. Kadere imanın şartlarını sayıldığı ayetlerde zikredilmiyor. Doğru ayetlerde hiçbir zaman imanın şartları şunlardır diye bir şey söylenmiyor. İmanın şartları ifadesi zaten Kur'an'da yok. Yani mesela Kur'an'sa ben akidemi Kur'an'dan alırım diyorsak o zaman biz imanın şartları sözünü kullanmamamız lazım. İki, iman esasları sözünü de kullanmamamız lazım. Kur'an'da iman esasları, iman şartları diye bir formülasyon yok. Kur'an'da ne var? اَنَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۜ fiil şey var ihbar efendim tarzında modunda neler var onlar şuna iman ettiler yahut şunlara şunlara iman edin var bazısında bazı maddeler yoktur bir başkasında o maddeler vardır dolayısıyla ayetlerden biz kalkıp da eğer lafızcı işte ayette geçmiyor lafızcılığında hareket edersek öyle bir dar bir bakışta o takdirde iman esasları İmanın şartları şeklinde bir ifadeyi de Kur'an'da bulamayız. Ama ne vardır? Kur'an'da bir gerçek olarak ifadesini bulan meseleler vardır. Kaza ve kader inancı da birçok Kur'an ayetinde ifadesini bu şekilde bulmuştur. Allah'ın iradesinin mutlaklığı, Allah'ın meşiyeti olmadan hidayetin olmayacağı, Allah'ın meşiyeti olmadan dalaletin olmayacağı, Allah'ın meşiyeti olmadan, efendim yeryüzünde olayların olmayacağı yönünde daha birçok anlatım var. Efendim buyurun. İmanın şartları mı geçiyor? İmanın şartları ifadesi var mı orada? Ama imanın şartları bunlardır. Şeklinde bir ifade yok. Tamam işte imanın şartları dediğimiz şey bir formülasyon. Ha bu formülasyon zayıftır demek istemiyorum ben. Yani Kur'an'a lafızcı yaklaşımın arızasını ortaya koymak adına bunu söylüyorum. Kur'an'da kader inancı yoktur de, diyenler genelde hadi bak nerede var deyip hemen o lafızcı perspektifle meseleye yaklaşıyorlar. Onu demek istiyorum. Orada geçmiyor ama Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor. Şimdi bu ayeti kerimleri sen kader inancını benimsemeden izah edemez. Yaptığın izah tutarlı bir izah olmaz. Tekellüf ve tasannu olur. Zaten kader kaza meselesi bu kitapta da çok efendim geniş bir konu olarak yer alacak. Bizim de epey gündemimizi meşgul edecek. Şafii mezhebine ben mensubum diyor. Bu derslerimiz sadece Hanefi kardeşlerimiz için. Allah razı olsun. Yok ben genel olarak toparlayacağım. Tabii ki sadece Hanefi mezhebi değil. Kardeşimiz üzülmesin. Tahavih Akidesi'nin yanında başka kitaplar tavsiye ediyor musunuz? Şelami Bayisler'e giren güvenilir bir kitap önerir misiniz diyor. Efendim, hmm, Hasan-ı Basri'nin Kader Risalesi Türkçe şerh edildi mi? Biz İlmi Al programında bu kitabın, bu çalışmanın eleştirisini, tahlilini, çözüm, şeyini değerlendirmesini yaptık. Oradan izleyebilirsiniz. Ben bir başarılı bir çalışma olarak görmüyorum. Çünkü kitabın Hasan-ı Basri'ye aidiyeti son derece meşkük, şüpheli. Hasan-ı Basri'nin böyle bir kitabı da yok. Kanaatim bu. Dolayısıyla e, kitabın sıhatını konuşmaya gerek yok. Haseni Basri'nin kitabı diye bunun deklare edilmesi zaten bir problem yani. Kitabın başlığı daha başlarken problem var. O yüzden ben isabetli bulmuyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anıldığı her yere teşrif ettiği doğru mudur? Ve bazı alimlerin mana aleminde onunla istişare ettiği söyleniyor. Bunların sayıd delileri var mıdır? Yani Hazreti yok, Hazreti Peygamber Efendimizin e, isminin anıldığı yere teşrif ettiğine dair böyle bir bilgi, sayıh rivayetlerde yok. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz'e salavat edildiğinde kendisine bunun ulaştığına dair rivayetler vardır. Ee, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Ama Allah Resulü'yle burada bahsediyorsak hemen buraya gelir, hazır olur, aramızdadır falan inancı aşırılıktır. Bu Bilelvilerde, Pakistan'da aşırı gruplardan Bilelvilerde olan bir inançtır. Bu yanlış bir şeydir. Bunu doğru bulmuyoruz. Hazreti Peygamber Efendimizle mana aleminde görüşmek meselesi belki bir keşif olarak, bir keramet olarak zaman zaman olabilir. Rüyada sen görüşebilirsin. Keşif, zuhurat tarihinden, kabilinden biri Allah Resulü ile görüşmüş olabilir. O görüşmesi, burada iki tane problem var. Bir, görüşmüş olduğu şahsiyet gerçekten Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem midir? Bunun tespit edilmesi lazım. Ama hocam Allah Resulü diyor ki kim beni görürse gerçekten beni görmüştür. Şeytan benim suretime giremez. Allah Resulü'nü gördüysen o öyle. Ama Allah Resulü'nü görmediysen bilmiyorsan. Mesela adam diyor ben peygamberi gördüm diyor. ben beyaz sakalıyla pirifani bir ihtiyardı falan diyor. Öyle bir şey yok. Peygamberimizin bembeyaz sakalları yoktu. Sakallarındaki beyazlar sayılırdı. E bu demek oluyor ki sen peygamberi görmedin ki o kimse artık şeytan olamaz demek artık manalı Değil bir peygamber efendimiz midir o gördüğün ikincisi peygamber efendimiz orada sana ne dedi demiş olduğu şey peygamberimizin bize dediği en temel şey Kur'an ve sünnette ifadesini bulmuştur. Dediği şey Kur'an ve sünnetteki ifadelerle çatışıyorsa zaten bu şeytanın bir hilesi ve tuzağıdır at kenara gitsin. Dediği şeyler Kur'an ve sünnete uyuyorsa bu sana kalmış bir şeydir. Zaten Kur'an ve sünnet bizim için delildir, hüccettir, o yeterlidir. Umumu bağlayan odur. Sen fert olarak Kur'an ve sünnet çerçevesini zorlamayan, bu çerçeve içinde değerlendirebilecek peygamberimizden bir şey duyduğunda da bununla amel edebilirsin. Ama bir başkası buna inanmak, bir başkası da bununla amel etmek zorunda değildir. Yani keşif, rüya, zuhurat velev peygamber efendimizle görüşme dahi olsa bunlar usulü fıkıhta hüccet değildir. Yani bunu hadis olarak mesela nakledemeyiz. Hadis olarak Buhari'den alıyoruz, okuyoruz, naklediyoruz. Neden? Senedi var. Peygamberimiz dedi diyoruz. Hadistir diyoruz ama sen rüyanda peygamberimizi gördün. Sonra çıkıyorsun kürsüye. Efendim bir hadiste peygamber efendimiz buyuruyor ki hadise at. Peygamber efendimiz buyuruyor ki dersen bu vebaldir. Bu yalandır. Peygamber Efendimiz rüyamda gördüm şöyle diyordu diyeceksin ki baş tarafını rüyamda gördüm şöyle diyordu kısmını eklenen sen. Karşı taraf da bunun hadis olduğunu zanneder. Hadis dinde ikinci kaynaktır. Onu dinleyen insan da ha bu beni bağlıyor der bu defa yanıltmış olursun. Bu kesinlikle doğru değildir. İnsanların kafasını gereksiz yere karıştırmaktadır. Akayette de fıkıhta da kabul edilmiyor. Hiçbir yerde kabul edilmiyor. İmam Tahavi'nin akidesinin piyasada yapılmış şerhlerinden hangisini tavsiye edersiniz? Vesselam diyor. Arapça şerhler var. Meydani, El-Guneymi, El-Meydani var. Şamlı alimlerden Allah rahmet eylesin. Onun Tahavi akidesi şerhi kısadır, güzeldir. Onu tavsiye ederim. Bağberti'nin bir şerhi var. Onu da tavsiye ederim. Bir Müslüman Şafii mezhebine veya Hanefi mezhebine müntesip ise mensub olduğu mezhepten diğer mezhebe geçebilir mi? Kimileri Şafii'den Hanefi'ye geçiş olmaz diyorlar. Tam tersi olabilir mi? Birazcık da almışsınız. Hatta dövülür falan filan gibi. işte geçtiği mezhepten ona takım elbise diktirilir. Diğer mezhep onu döver falan gibi. Bir insan bir mezhepten diğer bir mezhebe geçebilir. Düşün ki siz Şafii'lerin yaygın olduğu bir yere gittiniz artık küreselleşme oldu. Dünya bir kasabaya döndü. Buradan kalktınız. Afrika'ya gittiniz. Bir hizmet için. Maliki mezhebi orada yaygın. Sen de Hanefi mezhebinde alim değilsin. Arapça kaynaklardan okuyayım da mezhebin görüşü nedir? Sıkıştığım durumda hemen fetva bulayım. Bunu da yapamıyorsun. Orada gidip oranın ulemasına soru sormak durumundasın. Onlar Maliki. Maliki mezhebine geçebilir misin? El cevap geçebilirsin. Hatta eğer sen orada günlük hayatta karşılaştığın problemleri Eğer çözümleyemeyeceksen Hanefi mezhebinin kabulleri doğrultusunda senin orada oradaki fakihlerin kapısını çalıp onlara sorman vaciptir. Oradaki fakihler sana Hanefi mezhebi doğrultusunda fetva veriyorsa ne ala veremiyorsa kendi mezhebine göre fetva veriyorsa o mezheble o fetvayla amel etmek zorundasın. Aksi takdirde Hanefi mezhebinin bilmediğin için Hanefi mezhebiyle amel edemiyorsun. Maliki mezhebi var kapında onunla da amel edemiyorsun. Ne yapacaksın? Neyle amel edeceksin? Haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Efendim bu konuda bir fetva yok. Dolayısıyla ben bunu yapabilirim. Belki de haramdır. O yüzden bulunduğun coğrafyada ulaşma imkanın ne ise o fetva ile amel etmek avamın görevidir. Hatta bu yüzden avamın mezhebi olmaz. Avamın mezhebi müftüdür. Müftünün fetvasıdır. Sen gider müftüye fetva sorarsın. Müftü sana ne cevap verirse onunla amel edersin. Dediğim gibi bunlar zaman zaman karşımıza çıkabilir. Bir mezhepten, diğer Ama bir mezhepten diğer mezhebe intikalden maksat işime geldi. Hemen şurada Şafii mezhebiyle amel edeyim. Döndüm geldim efendim ya Amberi mezhebine de güzel imkanlar varmış. Alışveriş falan şartlar konusunda çok esnekmiş. Amberi olalım bizim ticaret, iş, firma, şirket böyle daha iyi yürür falan. Bu mezheplerle oynamaktır. Mezhepler ayetler, hadisler ve içtihatlar üzerine kuruludur. Muhtevası budur, zemini budur. Mezzeple oynamak, Allah göstermesin, bu zeminle oynamaya varabilir bu işin ucu. Tehlikelidir. Hele hele avamın nezdinde, avam demez ki bana şu mezzeb veya falan mezzebin görüşünü söyle demez. Müftüye gider, hocam bu caiz mi değil mi? Dinde var mı yok mu? Dinde bu nedir diye sorar. Almış olduğu cevabı bu adam alay konusu kılarsa, hafife alırsa, gözünde dinle özdeşleştirmiş olduğu bir şeyi alay konusu kılmış oluyor. Tehlikelidir. Bu yüzden mezhepsizliğin ucu dinsizliğe çıkar sözü burada manalıdır. Bu konuda hassas olmak lazım. Mecburiyetten dolayı olabilir. Sıkıştın, daraldın, vakit yok, sağlığın el vermiyor bu gibi konularda Ee, gerçekten o mezhepte öyle bir kolaylık varsa onu iyi tespit ettikten sonra bir başka mezhebin fetvasıyla amel edilebilir. Bu e, şey değil. Oyun oynamak değil. Heva ve hevesten işime geldi, keyfime göre demek değil. Bu istisnai bir durum. Yani sorular bitti. Ve akhidu davana rabbil alemin.